Tevbe 12 Eğer anlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa o küfür önderlerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Belki vazgeçerler. Allah subhanahu ve teala belli bir sure üzerine anlaştığımız bu müşriktir. Yeminlerini, anlaşmalarını bozar ve dininizi ayıplamak ve kusurlu görmek suretiyle dininize saldırırsa, dininize saldırırlarsa onlara hücum edin ve onları öldürün bu ayetler her ne kadar iniş sebebi Kureyş müşrikleri ise de hem onlar hem başkaları ve kıyamete kadar gelecek bütün kafirlerin üzerine inen ayetlerdir umumlu 13 yeminlerini bozan Peygamberi yurdundan çıkarmaya teşebbüs eden bir kavim ile dövüşmez misiniz? Ki önceleri kendileri başlamışlardır. Onlardan korkar mısınız? Şayet müminler iseniz asıl korkmanız gereken Allah'tır. 14 ve 15 Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları azaplandırsın, rüsva etsin ve sizi onlara karşı üstün kılsın ve müminler toplumunun göğüslerini ferahlandırsın ve harflerindeki öfkeyi gidersin, Allah dilediğine tövbe nasip eder ve Allah alimdir, hakimdir. Bu da Allah Resulü'nü Mekke'den çıkarmaya teşebbüs eden, yeminlerini bozan, müşriklere savaşa bir teşvikten ibarettir tekim Allah subhanahu ve teala başka bir ayette hani küfredenler seni tutup bağlama yahut öldürme veya çıkarmak için düzen kuruyorlardı. Onlar düzen kurarken Allah da düzenlerine mukabele ediyordu. Allah düzen kuranlara mukabele edenlerin en iyisidir Biz de Allah kullarından dilediğine tövbe nasip eder. Kulları için doğru olanı en iyi bilen odur. O, hikmet sahibidir. O, dilediğini yapar. Dilediği şeyle hükmeder. O, asla zulmetmeyen, adaletlidir. Hayırdan ve şerden bir zerre ağırlığı dahi zayi etmez. Bunlara dünya ve ahirette en uygun karşılığı verir. 16. Yoksa siz içinizden cihad edip, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenlere, Allah ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yapa geldiklerinizden haberdardır. Rabbimiz öyle buyuruyor. Onlar açıkta ve gizlide Allah ve Resulullah sevgilerinde sammi ve ihlaslıdırlar. Allah-u Teala iki gruptan sadece birini zikretmekle yetinmiş. Nihayet başka ayetlerinde de yoksa insanlar inandık demekle denenmeden bırakılacaklarını mı zannettiler ve kendilerinin denenmeyeceklerini mi sandılar Amrosius ki biz onlardan önceklerinde denedik Allah elbette doğruyu bilir yalancıları da bilir buyurmuştur. Hasılı Allahu Teala kullarına cihatı farz kılınca onda kendisi için hikmetler bulunduğunda beyan etmiştir ki bu kullarını hangi sana itaat edecek kimler karşı gelecek diye denemesidir allah Teala olanı olacağı şayet olsaydı olmayanın nasıl olmayacağını da en iyi bilendir. Bir şey olmadan önce ve olduğu şekilde bilir ondan başka ilah onun dışında Rab yoktur. Onun takdir edip yarattığını geri çevirip engelleyecek de yoktur. 17 ve 18 Müşriklerin kendi küfürlerine kendilerini şahit iken Allah'ın mescidlerini tamir etme hakları yoktur. İşte onların bütün yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalıcıdırlar. Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanların, korkmayanlar tamir ederler. İşte bunlar hidayete erenler olabilirler. Evet. Benes'ten gelen rivayette ve Selam Efendimiz Mescitleri tamir edenler Ancak ve ancak Allah dostlarıdır Buyurmuştur Yine allah Teala namaz kılan buyurur ki Bu beden ibadetlerin en büyüğüdür Zekat veren buyurur ki Bu yaratıklara iyilik ve ihsanla ilgili amellerin en faziletlisidir Allah'tan başka da kimseden korkmayanlar buyurur ki onlar ancaktan Allah'tan korkar ve onun dışında aslerden korkmaz. İşte bunlar hidayete erenlerdir. 19'dan 22'ye kadar siz hacılara su vermeyi, mescidi haramı tamir etmeyi, Allah'a ve gününe inanan ve Allah yoluna cihad edenlerle bir mi tuttunuz? Bunlar Allah katında bir olamazlar. Ve Allah zalimler hidayete erdirmez. Onlar ki iman etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmişlerdir. Derece bakımından Allah katında çok büyük türler ve işte onlar Kurtuluşa erenlerin kendileridir. Rableri onlara kendinden bir rahmet, hoşnutluk ve işlerinde tükenmez ve ebedi nimetler bulunan cennetleri müjdeler. Orada temelli halıcıdırlar muhakkak ki Allah katında büyük mükafat vardır evet müşrikler Allah'ın evini tamir ve hacılara su verme işini iman edip cihad daha hayırlıdır dediler haram ile övünür onun halkı ve tamir edenleri olmakla büyüklenirlerdi allah Teala onların bu büyüklenmelerini ve yüz çevirmelerini zikredip müşriklerden haram halkına şöyle buyurmuştur Ayetlerim size okunuyordu da siz ona arkanızı dönüyordunuz. Büyüklük taslıyor gece ağzınıza geleni söylüyordunuz. Yani onlar haram ile büyüklenir ve gece etrafında toplanıp Hezeyanlar savurur, Kur'anı ve Hazreti Peygamberi terk ederlerdi. Allahü Teala imanı ve Peygamberi, Ali sallallahu aleyhi ve sallam'la birlikte cihadı, müşriklerin beyti tamirlerinden ve hadi'lara su vermelerinden üstün ve hayırlı tutmuştur. Allah'ın evini tamir edip ona hizmette bulunanları şirk ile birlikte olduğu için Allah katında onlara bir fayda temin etmeyecektir. allah Teala bunlar Allah katında bir olmazlar ve Allah zalimler grubunu hidayete erdirmez buyurmuştur. 23 ve 24 Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı, kardeşlerinizi dost edinmeyin. Sizden her kim ki onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin kendileridir. Peki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz eşleriniz, kabileriniz eline getirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler size Allah'tan ve peygamberinden Allah yolunda cihattan daha sevimliyse o zaman Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Ve Allah fasıklar guruhunu hidayete erdirmez. Allah subhanahu ve teala burada babalar, oğullar dahi olsalar, küfrü imana tercih ettiklerinde kafirlerden ayrılmayı, uzaklaşmayı emredip onlarla dostluktan yön ederek bu hususta onları tehdit tehdit buyuruyor. Bir savaşta sahabe diyor ki ben kendime Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı Hami tayin etmiştim. O gerçekten çok iyi savaş ördü. O nereye girdiyse ben de peşinden girdim. O hangi topluluğa girmişse dağıttı ben de dağıttım diyor. Sonra karşısına bir adam çıktı. O ondan neşe sonra karşısına yine bir adam çıktı ondan yine yüz çevirdi sonra yine bir adam çıktı ondan yüz çevirdi sonra öyle bir vurdu ki onu tam gövdesini ikiye ayırdı işte o, o, o, o, o, o bin cerrahın babasıydı diyor evet. 25-26 ve 27 <gülüyor> andılsın ki Allah Size birçok yerlerde ve Huneyn gününde yardım etmişti. Hani çokluğunuz sizi böbürlendirmişti de size bir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra gerisin geri dönüp gitmiştiniz. Bilahere Allah Resulü ile müminlerin üzerine sekineti indirmişti. Görmediğiniz orduları da indirmişti. Ve kafirleri, azaba uğratmıştı. Kafirlerin cezası buydu. Sonra Allah bunun ardından dilediğinin sebesini kabul eder. Allah kasurdur, rahimdir. İmim Ahmet'ten gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz arkadaşın hayırlısı dört, küçük askeri birliğin seriyenin hayırlısı dört yüz, orduların hayırlısı dört 12.000 kişi azlıktan dolayı asla mağlup edilemez buyurmuştur. Evet. Hudeybiye olayı Mekke fethedildikten sonra Hicret'in 8. senesi Şevval ayında meydana gelmiştir. Ali Selatü vesselam Mekke'yi fethedip işlerini yoluna koymuş, oranın bütün halkı Müslüman olmuş. Ali vesselam onları serbest bırakmıştı. Bu sırada kendileriyle savaşmak üzere Hevazin'de toplandığı haber gelindi. Komandanları Malik İbni Avf en-Nahri idi. Sarkif'in tamamı Cühem oğulları, Fad İbni Bekir oğulları, Hilal oğullarının bazı grupları ki bunlar az Amr İbni Amir ve Avf İbni Amr oğullarından bazıları onlarla birliktelerdi. Yanlarında kadınları, çocukları, koyunları, yiyecekleriyle birlikte ilerlemiş ve topluca gelmişlerdi. Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi için kendisiyle birlikte gelen ordusu içinde onlara karşı çıktı. Muhadir, Ensar ve Arap kabilelerinden müteşekkil on bin kişiydiler. Yanında Mekke halkında Müslüman olanlar da vardı. Bunlar 2000 bin kişi içinde serbest bırakılanlardan idiler. Allah Resulü onları düşmana karşı yürüttü ve Mekke ile Taif arasında Huneyn indirilen bir vade karşılaştılar. Savaş burada sabahın alaca karanlığında oldu. Vadiye indiklerinde Hevazin orada gizlenmiş. Karşılaştıklarında Müslümanlar onları henüz hissetmemişlerdi ki Müslümanlar üzerine atıldılar, ok yağdırdılar, kılıçlarını çekip kumandanların kendilerine emrettiği üzerine tek bir kişinin hamlesi gibi toptan hücum ettiler. İşte bu sırada Müslümanlar Allah'ı u Teala'nın da buyurduğu üzere geri dönüp gittiler ve Vesselam yerinde kaldı. O gün o düşmanın üzerine doğru sürdüğü beyaz katırına binmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Amcası Abbas sağ üzengisini Ebu Sufyan İbni Haris İbni Abdülmuttalip'te sol üzengisini tutmuş. Katır hızlı gitmesin diye yavaşlatmaya çalışıyorlardı. Allah Resulü vesselam, yüksek sesle ismini söylüyor. Müslümanları geri dönmeye çağırıyor ve Ey Allah'ın kulları bana gelin Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu Bu haldeyken ben peygamberim Yalan değil Ben İbni Abdülmuttalibim diyordu Asabından yüze yakını Onunla birlikte yerlerinde kaldılar Sayısı 80 olduğunu söyleyenler de vardır Ebu Bekir, Ömer, Abbas, Ali Sadıl İbni Abbas Ebu Sufyan İbni Haris, Eymen İbni Ümmü Eymen Usame İbni Zeyd ve başkaları bunlardandır. Allah hepsinden hoşnut olsun. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcası Abbas'a en yüksek sesiyle Ey Ashabı Şecere diye seslenmesini emretti. Bununla Beyatırıtlan ağacını kastediyordu. Onun altında muhadir ve ensardan Müslümanlar Allah Resulü'nün yanından kaçıp dağılmayacakları hususunda onunla ahitleşmişlerdi. Abbas, ey Semura ashabı diye onlara seslenmeye başladı. Bazen de ey Bakara suresi ashabı diye sesleniyordu. Onlar da lebbeyk, demeye başladılar, döndüler. Allah Resulü'ne doğru ilerlemeye başladılar. Hatta onlardan birisi devesi geri dönmediği için vırhını giymiş, devesinden inip onu serbest bırakarak kendisi Ali vesselâm'a dönmüştü. Onlardan küçük bir grup geri dönünce aleyhissalatü vesselam onlara yeniden hücum etmelerini emretmiş Rabbine dua ve ondan yardım diledikten sonra bir avuç toprak almış ve şöyle buyurmuştu Ey Allah'ım bana olan vaadini yerine getir sonra da toprağa kalma düşmanlara karşı atmıştı onlardan hiç kimse kalmadı ki gözüne ve ağzına bu topraktan isabet etmiş ve onu savaştan alıkoymuş olmasın sonra hizmete uğradılar Müslümanlar peşlerine düşüp onları ya öldürdüler ya da esir ettiler. Asabın Müslümanların geri kalanları döndüklerinde esirler, Allah Resulü'nün önünde yere serilmiş durumdaydılar. Aleyküm selamü rahmatullahi wabarakatuhu. Hoş geldiniz, sabahınız hayırlı olsun. 28 ve 29 Ey iman edenler doğrusu müşrikler ancak necistirler. Onun için bu yıllardan sonra mescidi harama yaklaşmasınlar. Eğer fakirlikten korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zenginleştirir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilmiş olanlardan Allah'a da ahiret gününde inanmayan, Allah ve peygamberinin haram kıldığını haram saymayan ve hak din edinmeyenlerle boyun eğit kendi elleriyle zirce verinceye kadar savaşın. Allah subhanahu ve teala dinleri ve kendilerini temiz mümin kullarına dinleri pis olan müşrikleri mescidi sürmelerini bu ayetin nuzulundan sonra onları oraya yaklaştırmamalarını emretmiş bu ayetin hükmü hizretin dokuzuncu senesidir. Allah subhanahu ve teala bu ayeti kerimede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a selal ve haram kılma yetkisini verdiğini söylemiştir 30 ve 31 Yahudiler dediler ki Uzehir Allah'ın oğludur Hristiyanlar da dediler ki Mesih Allah'ın oğludur bu onların ağızlarında dolaşan sözleridir ki daha önce etmiş olanların sözüne benzetiliyorlar Allah onları yok etsin nasıl da uyduruyorlar onlar Allah'tan gayrı hahamlarını, rahiplerini Rablar edindiler. Meryem oğlu Mesih'i de halbuki tek ilahtan başkasına ibadet etmemekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeyden münezzehtir. Evet. Allah subhanahu ve teala müşriklerin koşmuş oldukları bu şirki nefh ve Allah bunlardan münezzehtir diyor. Adi bin Hatem daha önce iyi bir Hristiyan ve okumuş birisiydi. Kendisi Peygamber aleyhisselam Medine'ye gelince korkudan Şam'a kaçıyor. Ablası aleyhissalatü ve selam efendimizin mescidine gelip sözlerini dinleyince hoşuna gidiyor. Kalbi yumuşuyor ve kardeşine mektup yazarak ey Adi gel sen Muhammed'ten gayrı durma o çok hayırlı birisi diyor Adi aldığı mektupla hemen yola çıkıyor tam mescide girdiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlar rahiplerini ve hafamlarını Rabler edinirler ayetini işitince hemen biz onları Rab edinmiyoruz ki biz onları ilah edinmiyoruz ki diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dönüyor, Ey Adi, önce şu boynundaki veseni, yani haccı bir çıkar. Sonra, siz onların doğru dediklerine doğru, helal dediklerine helal diyor musunuz? Evet, işte Rab'e dönme budur, buyurmuştur. Allah bizi böyle belalara düşmekten beri buyursun. 32 ve 33, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. İsterse kafirler hoşlanmasınlar. Dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulunu hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur. İsterse müşrikler hoşlanmasınlar. Evet. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala burada kitap ehli ve müşriklerden olan bu kafirler Allah'ın nurunu Resulü'nün kendisiyle gönderdiği hidayet ve hak dini müceddet mücadele ve iftiralarıyla ağızlarıyla söndürmek isterler ve bu hususta güneşin şuvasını veya ayın nurunu üflemeyle söndürmek isteyen durumu gibidir buyuruyor. Bu ise ulaşılamayacak bir şeydir. İşte Allah'ın Resulü göndermiş olduğu şey de mutlaka tamamlanacak ve üstün kılınacaktır. Allah vaadini böylece bildiriyor Müslüm'de gelen bir rivayette kardeşlerim Ayşe annemizin naklediyor Allah Resulü Lab, menat ve uzdaya ibadet edilmedikçe gece ve gündüz sona ermeyecek buyururken işittim ve ey Allah'ın elçisi muhakkak ki ben allah Teala dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulüne hidayet ve hak dinle gönderen odur İsterse müşrikler hoşlanmasınlar ayetini indirdiğinde bunun tamam olduğunu sanmıştım dedim. ve vesselam bundan Allah'ın dilediği mutlaka olacaktır. Sonra Allah temiz, hoş bir rüzgar gönderecek ve kalbinde bir harbal tanesi ağırlığı iman olanlar vefat edecek. Ancak kendilerinde bir hayır olmayanlar kalacak ve babalarının dinlerine dönecekler. Buyurun. Allah bizi hakta dininde sabit kılsın. Hem bizi, hem eşimizi, hem bizden sonra gelen nesli. Amin Yarabbi. Tevbe 34 ve 35 Ey iman edenler! Doğrusu hahamlar ve rahiplerin çoğu insanların malını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altını ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar, işte onlara pek acıklı bir azabı müjdele. O gün cehennem ateşinde bunların üzerleri kızdırılır ve bunlarla onların alımları, doğurları ve sırtları dağlanır. İşte bu kendiniz için biriktir, biriktirdiğiniz, tadın biriktirmiş olduğunuzu denir. Burada Allah Sübhanahu ve Teala, hahamlar, Yahudilerden rahitler de Hristiyanlardır bu onun da söylediği gibidir ki hahamlar Yahudilerin alimleridir bilginleridir Allah Azze ve Celle Rabb'e kul olanlar ve bilginler onları günah söylemeyenlerden ve haram yemelerinden vazgeçirmeyi çalışmalı değil miydi Duyurmuştur. yine burada mal biriktirmeyi Allah için değil de kendi nefisleri için biriktirenlerin o gün alınlarından, yanlarından, böğürlerinden dağlanacağını ve onlara bu malın sayda vermeyeceği anlatılıyor. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sözünde dostunun boynuna altından bir gerdanlık takan dostunun boynuna ateşten bir halka takmak isteyen ona bir altın gerdanlık taksın. Dostunun koluna ateşten bir halka takmak isteyen onun koluna bir altın bilezik taksın. Dostunun parmağına ateşten bir halka takmak isteyen ona bir altın yüzük taksın. Gümüşle oynayın gümüşle oynayın ondan şaşmayın ondan şaşmayın hadis şerifiyle bu ayeti delil getirerek bazı alimler Allah kendilerine rahmet etsin. Altının kadınlara da haram olduğu Sanatına varmış ve böyle fedva vermişlerdir. Ama bu böyle değildir. O onların iştahatıdır. Hata etmişlerdir. Ama yine de Allah onlara ecir versin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazreti Ali'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün aramıza geldi. Bir eline ipi, bir eline altını aldı. Bu ümmetinin kadınlarına helal, erkeklerine haram demiştir. E bu husus, bu emir durup dururken, nef olmamışken, sahihken hiç kimse çıkıp da kadını altının da haram olduğunu iddia edemez. Ama burada bir caydırıcı hüküm muhakkak ki vardır. Kişi Allah'ın indirdiğinin farkına varmayıp zinetini gösterirse ve emirlere uymazsa, ve topladığı malı Allah için değil de nefsi için yaparsa zekatını vermezse muhakkak ki bu bela onu bulacaktır ama bunun dışında hiç kimse bir kadın altın takıyor altın küpe takıyor altın kolye takıyor İşte bu ona haramdır deme hakkına sahip değildir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi hakim iştahat eder isabet eder isabet ederse iki hata ederse bir ecir verir diyor burada kendileri hata etmiştir ama yine de hayırdadır Allah kendilerine rahmet etsin Tab 36 doğrusu ayların sayısı gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12 aydır bunlardan dördü haram olanlardır işte doğru din budur o halde bunlarda nefislerinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl toplu olarak savaşıyorlarsa siz de onlarla toplu olarak savaşın. Ve bilin ki muhakkak Allah mutlakilerle beraberdir. Evet, mı? Hadi, hadi, hadi. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette ve Vesselam Efendimiz hakkında hutbe okudu ve dikkat edin muhakkak zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı gündeki şekli üzere dönmüştür. Sene 12 aydır bunlardan dördü haram aylardır üçü peş peşedir Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve da ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep'i buyurdu. Sonra dikkat edin bu hangi gündür diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Sustu ve nihayet sandık ki isminden başka bir şeyle onu isimlendirecek. Nahr günü değil mi dedi. Biz evet dedik. Sonra bu hangi aydır diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyi bilir dedik. Sustu ve zannettik isminden başka bir şeyle onu isimlendirecek. Zilhitte değil mi dedi. Biz evet dedik. Sonra bu hangi bölgedir dedi. Biz Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik sustu ve biz zannettik isminden başka bir şeyle onu isimlendirecek belde Allah'ın beldesi değil mi dedi biz evet dedik muhakkak kanlarınız ve mallarınız ve ızlarınız şu beldenizde şu ayınızda şu gününüzün haram olduğu gibi size haramdır siz de mutlaka Rabbinize kavuşacaksınız da size amellerinizden sorulacak uyanık olun benden sonra birbirinin boynunu vuran sapıkları haline dönmeyin dikkat edin tebliğ ettim mi orada bulunanız bulunmayanıza ulaştırsın olur ki ulaştıracağı kimse işitenin bağısından daha iyi ezberler buyurmuştur ve yine kim benden bir emis bir nehi duyar bunu anlatırsa Allah onun yüzünü ağırsın nurlandırsın demiştir. 37 Nefsi haram haramayları ertelemek ancak küfürde artıştır. Onunla kafirler şaşırtılır. Bunu bir yıl helal, bir yıl haram sayarlar ki Allah'ın haram kıldığına sayıcı uysunlar da Allah'ın haram ettiğini helal kılmış olsunlar. Böylece onların amellerinin kötülüğü kendilerine süslenip güzel gösterildi. Allah kafirleri guruhunu hidayete erdirmez Allah subhanahu ve teala Allah'ın kanunlarında kendi bozuk görüşleriyle tasarrufta bulunan Allah'ın hükümlerini kendi zayıf arzularıyla değiştiren Allah'ın haram kıldıklarını helal helal kıldıklarını da haram kılan müşrikleri zemmediyor onlarda öyle bir öfke secaat ve kabile gayreti hamiyeti vardı ki düşmanlarıyla savaşma arzularını yerine getirmeye engel olan üç ayların haramlılığını çok uzun buluyorlardı. Bu sebeple İslam'dan bir süre önce Muharrem ayını helal kabul edip bu ayın haramlılığını safer ayına ertelemişler. Böylece haram ayı helal helal ayı da haram saymışlardı. Böylece 4 haram ayın sayısında korumuş oluyorlardı. Evet. 38 ve 39 Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda el birliğiyle savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahireti bırakıp da dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçimi ahiretin yanında pek azdır. Eğer el birliğiyle çıkmazsanız sizi elin bir azapla azaplandırır, ve de sizden başka bir kavim getirir siz ona hiçbir şeyden zarar veremezsiniz Allah her şeye kadirdir burada meyvaları ve gölgeyi şiddetli bir yaz sıcağında güzel bulup Tebuk gazetesinde Allah Resulü'nden geride kalanları azarlamayla başlayıp Allahü Teala ey iman edenler size ne oldu ki Allah yolunda cihada çağrılıp Allah yolunda el birliğiyle savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız tembelleştiniz diyerek azarlıyor. 40 eğer siz ona yardım etmezseniz doğrusu Allah ona yardım etmişti. Hani kafirler onu çıkarmışlardı da o ikinin ikincisiydi. Hani onlar mağaradaydılar ve hani o arkadaşına üzülme Allah bizim nedir diyordu. Bunun üzerine Allah'a ona sekineti indirmişti onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemişti ve küft etmiş olanların sözünü alçaltmıştı Allah'ın kelimesi ise o en yüce olandır Allah azizdir hakimdir Allah subhanahu ve teala eğer siz ona Allah Resulü'ne yardım etmezseniz muhakkak Allah-u Teala onun yardımcısıdır destekleyicisidir o ona yeter, o onu korur. Nitekim diyor, Hizmette nasıl onu korumuşsa, Müşriklerin elini nasıl deri çekmişse, Muhakkak ki yine ona yardım edecektir, Duyurmuştur. 41. Gerek hafif, Gerekse ağırlıklı olarak, El birliğiyle çıkın, Mallarınız ve nefislerinizle cihad edin, Eğer bilirseniz bu, Sizin için daha hayırlıdır. 42 eğer kolay bir kazanç ve orta bir sefer olsaydı elbette senin arkana düşerlerdi. Fakat zorluk onlara uzak geldi. Kendilerini helak ederek gücümüz yetseydi herhalde biz de sizinle beraber çıkardık diye yemin edecekler. Allah biliyor ki onlar muhakkak yalancıdırlar. Allah azze ve celle burada tebuk kadresinde Ali Silat geride kalan ve bu konuda kendisinden izin istedikten sonra Ali Silat ile birlikte çıkmayıp özürlü olmadıkları halde kendilerinin özürlü olduklarını belirtilerek belirterek oturanlara tehditte bulunmuştur. Allah biliyor ki muhakkak onların hepsi yalancılardır duyurmuş. 43, 44 ve 45 <gülüyor> Allah seni affetsin. Doğrular sana besbelli olup, yalancıları bilmeden önce, neden onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, geri kalmak için senden izin istemezler ki, mallarıyla ve canlarıyla cihad etsinler. Allah mutlakileri bilir. Senden ancak, Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar, ve kalpleri şüpheye düşüp, şüphelerle bocalayanlar izin ister. Evet, ayetler gayet açık. 46 ve 47 eğer onlar çıkmak isteselerdi elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve oturun oturanlarla beraber denildi. Eğer onlar da aramızda çıksalardı size şer ve fesatı artırmaktan başka bir şey yapmazlar ve aranıza muhakkak bir fitne sokmak isteyerek koşarlardı içinizde onlara iyice kulak verenler de var Allah zalimleri çok iyi bilendir Allah subhanahu ve teala hem onların savaşa çıkmasına çıkmamasını kınıyor hem de eğer bunlarda onların çıkmasında bir murat olacak olsaydı Muhakkak onlar oraya geldiğinde fitne çıkarırlardı. Yani onların kalplerindekini dışına çıkarıyor. Muhakkak diyor bu, o sizin toplumunuzun içinde de onlara kulak verecek insanların olacağını ve bunun büyük bir fitneye sebep olacağını bildiriyor. Onların onlara gelmemesinde muhakkak ki sizin için hayır vardır diyor. 48 Andolsun ki onlar Daha önce de fitne aramışlar Ve sana karşı bir takım işler Çevirmişlerdi Nihayet hak ortaya çıktı Ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri galip geldi allah Teala Peygamberini münafıklara karşı teşvik ederek Andolsun ki onlar Daha önce de fitne aramışlar Ve sana karşı bir takım işler Çevirmişlerdi buyuruyor Onlar uzun süre senin dinini Yardımsız bırakma, unutturma, sana ve ashabına karşı hileler düzenlemek için düşünmüş, araştırmışlar. Bu Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişinin başlangıcıdır. Bütün Araplar ona karşı birleşmiş, Medine Yahudileri ve münafıkları onunla mücadele etmişlerdir. allah Teala Bedir günü ona yardım edip kelimesini yüceltince Abdullah İbni Ubey ve arkadaşları bu ilerlemiş, gelişmiş bir iştir demiştir. Ve zahiren İslam'a girmişlerdi. Allahü Teala ne zaman İslamı ve İslam ehlini aziz kılsa, bu onları öfkelendirir ve kendilerine ızdırap verirdi. Bu sebeptedir ki Allahü Teala nihayet hak ortaya çıktı ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri galip geldi, buyurmuştur. 49. Onlardan kimi de vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. İyi bilin ki onlar fitne içine düşmüşlerdir ve muhakkak ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. 50-51-52-53-54 ve 54. Eğer sana bir iyilik erişirse bu onları fenalaştırır. Bir kötülük erişirse de derler ki biz daha önceden tedbirimizi almıştık ve sevinerek döner giderler. De ki Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize erişmez. O bizim mevlamızdır. Onun için müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki bize iki güzelliğin birinden başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Halbuki biz Allah'ın kendisi katından veya bizim elimizden size bir azap getireceğini bekliyoruz. Öyleyse bekleyin. Doğrusu biz de Sizinle beraber bekleyenlerdeniz. De ki, gerek istekli, gerek isteksiz olarak infak edin. Nasıl da olsa kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, gerçekten fasıklık eden bir kavim oldunuz. Verdiklerinin, onlardan kabul edilmesini engelleyen şudur. Onlar, Allah'a ve Resulüne küfretmişlerdir. Namaza tembel tembel gelinler Ve nallarına da istemeye istemeye infak ederler. Evet. Allah subhanahu ve teala ey Muhammed onlara de ki diyerek ayetlerini bu şekilde indirmiş ve gerek istekli gerek isteksiz olarak infak edin isteyerek veya hoşlanmayarak ne harcarsanız harcayın ne nafaka verirseniz verin nasıl olsa kabul edilmeyecek buyurmuştur. Çünkü Allah Sadece ameli mutlakilerden kabul eder. Allah bizi mutlakilerden eylesin. Her türlü sıfktan, sucurdan, ünansıklıktan, nifaktan beri duyursun. Amin.